Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz ölen kişinin yıkanması, kefenlenmesi ve bir de cenaze namazının kılması konular inşallah. Ölümden bahsedince bazı kişiler bundan ürperirler. Ama herkes ölecek Herkes o kefini giyecek. Derler. Dünyada ilk olarak yıkanan, kefenlenen, namaz kılınan kim dünya ilk olarak? Tabi Adem babamız Aleyhisselam Hazretleri. Yalnız ilk ölen Adem Aleyhisselam değil ama ilk ölen onun oğlu Habil öldü. İlk olarak öldü. Onun cenazesi yıkanmadı, kefenlenmedi, namazı kılmadan gömüldü. Neden acaba tabi hakkımıza gelebilir? Adem Aleyhisselam'ın hanımı Hazreti Havva annemiz 20 defa doğum yaptı. Her doğumunda bir erkek, bir dişi ikiz doğurdu. Yalnız son doğumunda tek erkek doğurdu. Ve ilk insan onlar yeryüzünde. İnsan nesi üremesi ne gerekiyor? İnsanın eğlenmesi gerekiyor. Ama bunlar kardeş bunlar nasıl olacak? allah Teala Adem Aleyhisselam'a indirdiği suhufta yani semami kitapta onlar müşteri emretti bu defa doğan ikizlerden kız öbür erkekle öbür erkekte bu kızı edinecekler yani aynı anda doğan ikizler kız erkek doğurdu devamlı biri bire değil de bir öbür günle değişecekler allah Tanrı böyle izin verdi. Bu şekilde evlenmeye başladılar. O zaman tabi evlenmede söz kesme, nişan, düğün yoktu o zamanlar. Adem Aleyhisselam Hazretleri Bülü Eren erkeği kızı hemen evlendirirdi. Onlar hemen evlenirlerdi. Bu şekilde nesil çoğalmaya başlıyordu. Yalnız Sıra Kabil'e gelince Kabil'e gelince Kabil'le beraber doğan kız çok güzeldi. Bir de Habil'le doğan kız vardı. O ise ne hikmetse Allah'ına çirki yaratmış o şekilde. Adem Aleyhisselam Hazretleri Allah'ın emri gereği Kabil'le doğan kızı, güzel kızı Kabil'e nikahlanmak istedi. Habile doğan kızı da Kabil'e nikahlanmak istedi. İşte ilk olarak yerde isyan buradan başladı. Kabil buna razı olmadı. Bahattı ki onunla beraber doğan kız çok güzel. İlle ben onu isterim dedi. Babası adam Alesi Madre de bunun haram olduğunu nikah olmayacağını söyledi. Yine razı olmayınca Adem aleyhisselam'ın şeriatında eğer bir konu ihtilaflı olursa iki tarafta Allah Teala'ya kurban adıyorlardı. Kimin kurbanı kabul olursa o haklı sayılıyordu. Hazreti Habil o zaman o koyun bakıyordu. İlk eğileşen hayvan da insanlara koyun hayvanıydı. İlk eğileşen Hazreti Abidin de işi oydu. O koyun bakıyordu. Kabil de tarla sürüyordu, da ekiyordu, onları biçiyordu. Habil en güzel bir koşu getirdi, tepe üstüne koydu. Kabil'de bir demet ot, e, buğday getirdi, samat e, buğday getirdi, onları koydu. gökten bir ateş geldi. Habil'in koşu kabul edildi, o güve çıktı. Fakat bunu da kabul etmedi K K K Kabil. Bu defa Habil'i öldürmeye karar verdi. Sırf o kızı almak için. İlk cinayet bundan başladı. Kabil üzerine söyledi. Ya o kızdan vazgeç, ya seni öldürürüm, dedi. Dedi ki, ben dedi, babam içine karışamam, dedi. Ama sen beni öldürmek için bana el uzatsan, saldırırsan da ben seni öldürmek istemem ama. Dedi. Ben dedi, ölsem bile masum olarak, şehit olarak öleyim, katil olmayayım ben, dedi. Bunun üzerine işte Kabil, Hatta Hâbi ondan daha kuvvetli güç bakımından da. Kâbi'nin peşine düştü. Bir gün Hazreti Hâbi'nin uyurken elle bir taş aldı, büyük kaya taş aldı. Onunla başını ezerek öldürdü. O zaman henüz daha kılıçma yoktu o zamanlar. Bıçak yoktu o zamanlar. Taşı ezdi. Nerede olur bu olay? Tabi çok kesin değil de rivayete göre Şam'da bir dağ var. Şam'ın kuzeyinde bir dağ var. O dağın içinde çok geniş bir mağara var. Dağın içerisinde. kırktan mağara deniyor, mağara deniyor. Bir imanete göre Hz. Habil serinlemek için, gölgelemek için öğle ikindi arası sıcağında koyunlarını bırakmış, mağaraya girmiş, orada Kabe'nin peşinden geliyor. Uyururken başına taşla vurarak öldürüyor. Mağara çok derin mağara az Cemaatimiz. Nasip olduğum mağaraya gitmiştim. Mağarada kalan bir kişi vardı. Çok yaşlı, pirifani, hep ömrü mağarada geçmiş. Artık insanlardan ayrılmış, konuşmayı unutmuş öyle bir kişiydi. Mağaraya gittik. Büyük bir mum yaktı. Çok karanlık büyük mağara. İçerisini gezdik. Böyle kırkların toplandığı yerleri. oralara buraya gezdik. Bir de Kabil'in Habil'i öldürdüğü yer. Oraya bizi götürdü. mağara içerisinde. O anda bir kaya kopup Kabil'in başına düşmek istiyor. Kabil Habil'i öldürünce. Cebrahsizam tutuyor eliyle kayayı. Kaya ağlamaya başlıyor. Ve su damlıyordu oradan Su damlıyordu. Bir kırık keşli koymuş, yani üst tarafı kırık. O oradaki kişi, o pirifani, tısu koymuş. Oraya arada bir sanki bir göz var mağaranın kayalı üzerinde. Oraya böyle şıp, şıp hafif su damlıyor, şifa olarak o su içiliyor tabi. Kabil, Habil'i öldürdü. Fakat sonra pişman oldu işte hiç beri ama. Neye ben bu cihat işledim diye içinde pişmanlık oldu ama derler ya ölen geri gelmez diye öyle tabii geri gelmedi. Aldı kardeşini acaba ben bunu işi ne yapayım bilemiyor. Daha insanlar az yeryüzünde ilk de ölüm vakası oldu dünyada. Kardeşin sısını aldım. Acaba ben bunu ne yapayım diye. Üç gün, gün taşı sırtında. Oraya giriyor bu gidiyor. Ne abacana bilemiyor. Sonra Allah'ın izniyle iki karga önüne kondular. Karganın biri diğer kargayı başına vurarak gagaseri öldürdü. Öldüren karga ayamla Gagasa'yı yere eşti. öldürdüğü Kargayı oraya gömdü. Üzerine toprakla örttü. Bu defa Kabe bunu görünce. Ben de böyle yapayım dedi. Toprağı kazdı. Toprağı kazdı. Çukur açtı. İçine kardeşi Habil'i içine yatırdı. toprakla örtü üzerine. Babası tabi baktı ki Habil yok Adım Aras'tan babamız. Merak etti. Sordu. Soruşturdu. Kabil'i çağırdı. Kabil'in yüzü anında kararmış birdenbire. Kömür görmüş bir Kabil'in yüzü anında. Olmuş. Kabil oradan babası yandan kaçtı çöllere gitti, artık mecnun gibi öyle deli gibi yaşadı kendisi ve kıyamete kadar ne kadar yeryüzünde katil olursa onunla günahı bir misi de ona yazılacak, onların başı olduğu için İşte dünyada ilk öleyen kişi Habil idi ama onun cihan zersi yıkanmadığı namazı kılmadığı Peki olur mu böyle bir şey? Zaten dört mezhebe göre, dört hak mezhebe göre bir kimse Allah yolunda şehit olarak ölürse onun bedeni zaten yıkanmıyor. Eğer fi sebilillah yani o kimse Allah'ın dinini hakim kılmak için sırf Allah razı için ölürse düşman tarafından öldürürse, savaşta öldürülürse, şehidin kanı mahşerde meydana konacağı için o şehit yıkanmaz. Şehit yıkanmaz. Şehit kefenlenmez yine. Dört mezhebe göre bu şekilde. Şehit yıkanmaz, şehit kefenlenmez. Üstteki kanun elbisesiyle gömülür. Ancak üzerinde fazla kalın kaput maput bir şey varsa çizimi onlar çıkarılır. Bunun dışında şey gömülür. Namazı kılmasına gelince Hanefi mezhebine göre şehit yıkanmaz, kefen ama namazı kılınıyor. Peygamber Uhud da kılır şehit namazını. Bunu diline alıyor Hanefi mezhebi. Fakat üç mezhebine göre şehit namazı kılınmaz da. Gerek yok onlara. Onlar Allah'ın öldüğü için en yüce makam elikleri için. Adem Aleyhisselam'a gelince şimdi bu cemaatimiz. Adem Aleyhisselam Hazretleri cennetten dünyaya gelipten sonra bin yıl daha dünyada yaşadı. Ölümü yaklaştı. Birkaç rivayet var. Bir rivayete göre 20 gün hasta olarak yattı. Ya yani daha az. En kuvvetli rivayet 20 gün kadar hasora yattı. Yatıldığı andan o ana kadar hiç kendisi hastalanmamış. hiç hasta Saçları sakalı her tarafı da simse kapkara idi. Tek bir beyazı yoktu. Gayet dinçti. Sahte de kendisi ir yapılıydı. Artık ölüme yaklaştı. Azza'nın ﷺ hazretleri yanına merdere geldiler. Ya Adem Artık senin de Vadem bitti Öleceksin Nedir bu ölüm Nasıl olacak bu ölüm Ölünce görürsün Dediler muhtemelen Ve Aziz Aleyhisselam Hazretleri, Adem Aleyhisselam'ın canını aldı İlk olarak Evinde yatağında ölen insan Adem Aleyhisselam Babamız olmuş oldu Melekler ruhunu aldılar öldü. Ne yapacak tabii şu yukarı bilmiyorlar. Aşağı yukarı evlatları, torunları, torunların torunu, torunu 40 bin kişiyi buldu. Ama ilk defa böyle bir olay oldu, ölüm olayı oldu. Ne yapacaklarını bilemiyorlar tabii. Melekler cennetten kefen getirirler melekler. Adem Aleyhisselam Hazretlerini yıkadılar suyuna kafur da koydular sidir ağacı yapmalarına koydular suyuna üç sürü yıkadılar üç parça kefeler sardılar kendisini ondan sonra melekler cenazı namazını kıldılar şu yukarı dahil oldular buna yine melekler yer kazdılar mezar açtılar onu mezara gömdüler derler ki şu yukarına işte de bulmaz bir yapın dediler İlk olarak demek ki e, yatağında ölen, yıkanan, kefenen, namazı kılınan, mezara koyulan Adem Aleyhisselam Hazretleri babamız olmuş olduğu. Şimdi inşallah konumuz bugün cenaze önce yıkanması nedir? Bu yine dört mezhebe göre de farz-ı olmuş oluyor eğer ölen bir Müslüman kimsiz olmasa garip olsa yıkanmasa kokuşup kalsa diğer Müslümanlar bundan Allah katında sorumlu oluyorlar farz-ı nedir farz-ı bir kısım insan bu işi yaptı mı diğerlerden bu sakit oluyor ama kimse bu işi yapmazsa onların hepsi Allah katında günahkar oluyorlar anlamına geliyor ölen kişi geçen de konu geçmişti ölümden 2-3 saat sonra kişide kaslar gerilir insanda ölüm katılığı başlıyor demiştik ilk önce alt çeneden başlar ölüm katılığı başlar i̇şte bunun için tabi alt çenede bağlanıyor ağzı açık kalmasın diye. Olmazsa üç çeneklerken bütün bedende bir katıllaşma. ölü katılı deniyor. Hem marama hem katıllaşma oluyor. Yani insan ne hale geliyor azı cemaatimiz. Yani bunu ibadet alın bunlardan. Onun için bu konuyu görüyorum. İnsan bakın ne hale geliyor. Kim olsa olsun. Katılaşma başlıyor. Yalnız nadir olarak bazı kişilerde katılaşma olmuyor muhteremler. Ben şahsı bir cenaze bulundum ben yıkanılmasından bulundum öyle. Gayet normal, yumuşaktı her yerleri. Nadir olarak, yani fıkat bunu böyle kabul ediyor. Bazı kişilerde bu katılaşma olmuyor. Şimdi cenaze yıkanacak ne yapılır? Yalnız öncelikle bu cenazenin borcu varsa hemen ödenmesi gerekiyor o kişinin malında. Malı varsa. Öncelikle öncelikle. Yani kişi kavga girmeden önce borcun ödenilmesi gerekiyor. Kişi kulak ile borçla mezara girmemesi gerekiyor. Borcu varsa borcu hemen ödenir. Eğer o anda alacaklığı orada yoksa hem ödenmesi mümkün değilse Üzerine biri bu borcu alır. Mesela evladı, yakını biri alır. Tamam bu benim üzerime der. Öyle bundan kurtulmuş olurum. Sonra vasiyetine bakılır kişinin. Vasiyeti varsa işte kim yıkayacak, nasıl olacak falan varsa, vasiyetleri varsa ya da malından hayır yapacaksa güçlü birine karışabilir. Bunlara bakılır. Bundan sonra acele edilir. Fazla bekletilmeden görmesi gerekiyor. Buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hadis-i Buhari'de Esri'ü bil cenazeti. Cenazede acele ediniz Peygamber Esriu sürat ediniz, acele ediniz cenazede. Yıkanmasında, defninde. Feintekü salihaten eğer ölen o kişi Allah Teala'nın sevdiği salih kişi ise فَهَيْرُنْ ha, O kişiyi daha hayırlı yere götürüyorsunuz, gönderiyorsunuz. Çünkü geçen hafta konu geçmiştim. Bir kişi ölmeden önce ölüm anında kabirdeki yerini görüyor. Cennete görüyor, cenneme görüyor kişi. Bunun için kişi ölüm anında varacağı yeri, kabri görüyor Gerçekten azıcık öyle anlatılıyor muhteremler, yani keşif sahipleri. O kabiri, o kişi o anda o kadar güzel görüyor ki, geniş, uçsuz, bucaksız, nur, o mali ruhsal kokular, yeşillikler, o kadar o kadar güzel görüyor, o kişinin ruhu o anda bedenden kopmak istiyor, fırlamak istiyor beden ruh. Hatta şöyle yazdırıyor. ''Ya Rabbi emidin, Allah beni çabuk al.'' diye yalvarıyor. Bu için iyi bir kişi ise, Resulullah biraz mühürlüğü ölen iyi bir kişi ise ne yapıyor? Acele ediyor ya. Efendim yani işte torna gelecekmiş de, şu gelecekmiş de, bu gelecekmiş de, onda da artık geçmiş şu an, onu da aramıyor artık onları. Yerine acele ediyor ve inteki siva zalike ama aksi var ya böyle değilse aksi ise yani kötü ise feşerrün peygamberi şerdir tedâûnehu <gülüyor> anrikâbüküm öyle bir şer kişi de atın da bir anda gitsin demek ki bazı kişiler Allah korusun yani omudu atılıyor yani defediliyor, şer olarak ediliyor o tabi Korkuyu yalvarıyor ama işten geçiyor. Cenazenin bulunduğu yerin buhurlanması kefenlerin buhurlanması. Buhur bir ağaçta yapıplardır bunlar. insan tarafına yetişir. Bu ateş koronu konur. Bundan bir duman çıkar. ve güzel bir koku verir bu buhur. Güzel koku verir. Bu kokuyu melekler de seviyorlar seviyorlar. Bunun için cahazeden tabi üst sefer buhurlanır. E, yıkanacağı teneşir. Üst sefer etrafı buhurlanır. Bir de bunun kefenleri da buhurlanır. Bu da peygamberimizin şu emri vardır bunda. Cemmürü kehrmeyiti selasen bir peygamberimiz Meyitin kefenini üst sefer buhurlayın. Peygamberimizin emri bu. Aleyhisselam emridir. Tabii kefenler biçilir. Kefeni biçilir. Erken üç kat oluyor. Kadında beş parça oluyor kefenler. Tekrar döneceğim inşallah. bir biçilir ve ölen kişi ölen kişi yattığı bir işte çarşı üzerinde, battan üzerinde dış çıkılır. Teneşire yatırılır. Nasıl yatacak? eğer yıkanacağı yer müsaitse sağ tarafı yani sırt üstü yatar sağ tarafı kıbleye gelir yani başını bu tarafa verir ayağını bu tarafa verir sağ tarafı kıbleye gelir ama ölen kişi sırt yatırılır eğer yıkanacağı yer böyle uygun değilse o zaman ölen kişinin ayakları kıbleye gelir baş tarafı karşıya gelir zaten hafif seneşte bir yüksek şey vardır yüzü kıbleye bakar gene. Bir çocuk, bir çocuk organları daha gelişmeden önce düşerse. Yani kadın düşük olur, düşük yaparsa, demek ki düşük olan bir çocuk bakılır eğer daha organları gelişmemişse, dış organları tabi, kol, bacak, başı gelişmemişse, bu ne yıkanır, ne kefenlenir. Yalnız Yalnızca bir normal bir beze sarılır, tabi namazı kılınmaz, bir çukura gömülür. Yani kişinin bir organı hükmünde bu. Nasıl insan Allah korusun bir kolu filan kesilse, o kesik kol tabi yıkanmıyor, kefenlenmiyor, bir çıkarı gömülüyor, bunun gibi oluyor. Ancak düşük olan çocuk, eğer organ organları belirleşmişse, kol, bacak, ayaklar belirlenmişse, insan şekline dönmüşse, ama ölü olarak doğmuşsa yıkanır, kefenlenir, namazı kılınmadan bir yere gömülür. Demek ki organları belirleşmiş, belirginleşmiş ama ölür olarak doğmuşsa da yıkandır, kefenlenir, namazı kılınmadan gömülür. Doğan çocuk, doğan çocuk eğer diri olarak doğarsa, yani çocuk doğduğu anda, hatta çocuğun bedenin yarısından fazlası dışarı çıktığı zaman, çocuğun hayatta olduğu anlaşılırsa ağlamasından, nefes almasından e, hareketinden diri olduğu anlaşılırsa o zaman bu çocuk da tabii yıkanır, kefenenir bunun namazı kılınır bu çocukta mahşere hesaba gelecek muhtemelen ölü doğan gelmeyecek bir kişi Allah korusun yanmış bedenin yanmış her tarafı e, yıkanamaz. Yani el onu sürülemez. Veya da Allah korusun depremde olduğu gibi enkaz altında kalmış birkaç gün kalmış artık sürümeye başlamış etime döküme başlamış. Bu ne olacak? Buna tabi yıkanamazlar. Üzerine su dökülür bunların. Gerek ibrıkla gerek taciz olmayan bir hortum ile bunlar üzerine üç sefer dökülür. Bu şekilde bunlar kefene konur, tabi namazı kılınır. Yine bir erkek, eğer kadınlar arasında ölse, yani öyle bir yerde ki Allah korusun, savaş zamanında, şu bu zamanında erkek yok. Bir erkek öldü, da kadınlar var. Ne olacak? Bu ölen erkeğin eşli zevcisi de yoksa, varsa yıkayabilir. Yoksa ne yapacak? Bunu eğer mahrem kadınları varsa, mahremi annesi, kızı, gelini, kardeşi gibi varsa onlara bunu temi yapacaklar. Yıkayamazlar yine. Temin yaparlar. Mahremi de yok. Yabancı kadınlar o zaman onlar ellerine bir mesutlar ararak buna temin yaparlar. Mıtırlar. Öylece namazı kılınır, gömülür. Eğer bir kadın bu şekilde ölse, bir kadın öldü, hiç orada kadın yok. Erkekler var. Eğer bu kadının mahremi, baba, amca, dayı, oğlu gibi mahremi varsa, kadına eliyle temin yaptırır. Mahremi de yok. yabancı erkekler, bu defa ne yapılır? Başka bir erkek, eline besler tabi teminiyetiyle elini toprağa vurur. Onun sıra kadının yüzüne, eline yapar ama o anda erkek gözüne yumarak bakım hatandır. Yani bundan da bir hisse alalım. Kadın ölü. Ölmüş kadın. Morarmış, katılaşmış. Tabi cenaze iyi bir şekilde almıyor genelde. Böyle bir cenazeyi bile erkeğin bakması caiz olmuyor. Hatta bir dini görev yaparken farzı içerken bile gene caiz olmuyor. Ne yapacak? Yabancı erkek elle bes daracak, eline tapar olacak. Kadını yüz elini sürerken çünkü direkt liseye kör çıkacak. Gözünü kapayacak ona bakmayacak muhtarınlar. cenazeyi kim yıkayacak adı cemaatimiz cenazeyi mutlaka bir imam yıkayacak diye İslam'da böyle bir kural yok adı cemaatimiz cenazeyi en eftali en iyisi en yakının yıkaması gerekiyor en yakınının, mesela kişinin babası ölmüş oğlu var yetişli oğlu var, onu yıkaması gerekiyor. E, kardeşi var, kardeşi yıkaması gerekiyor. Demek ki eftar olanı bu. Şart değil tabii bu. Zorunlu değil. Ama bir cenazeyi en yakının yıkaması bir de o ölen kişinin sevdiği kişilerin yıkanması daha eftal Çünkü ölen kişi kendisini kime yıkadığını olduğu gibi görüyor az cemaatimiz. Onun bedeni Fej gibi oldu yani. Beden hareketsiz. Göz açılmıyor, dil konuşmuyor. Ama ruh ölümsüz. Bilinç aynı bilinç. Hatta beden kafesinden kurtulduğu için onun bilinci daha da fazlalaşıyor. Görüşü daha fazlalaşıyor. ölen işte kendisini kimler dışarı çıkarıyorlar? Kefenli kimler biçiyor? Kimler yıkıyorlar? Hatta etrafta konuşanlar hepsinden duyar kişi. Bu iş mümkün olduğu kadar ölen kişiyi sevmediği kişi yıkamasın. Bir de azı da cemaatimiz bu Türkiye'mize çok gergin bir şekilde cihazeti yıkanırken girip oraya bakıyorlar, gelenler. Arkadaşı gelir, komşu gelir, akrabası gelir, gelen girip bakar, gelen girip bakar. Peki ama hayatta olan bir kişi yıkanırken ona girip bakılabiliyor mu? E bakılamıyor Aynen böyle olması gerekiyor. Bu için cihazı yıkan yerin etrafının kapanıyor. Kapanması bunda ileri geliyor. Ancak yıkayan ve ona yardım edenler suyunu dökenler onlar işe girebilirler. Başka oraya girmemesi gerekiyor az cemaatimiz. Bir erkeği hanımı yıkayabilir mi? Hadi bir Sıddık Hazretleri vefat edince vasiyet etti onun zevcisi hanımı Hazreti Esma yıkadı alacağıma Hava o gün soğukmuş da eşi Hazreti Esma Hazreti Beksal'dan yıkadı. Yıkadı. Orada bulunan bütün sahabe ittifakla bunu doğru gördüler. Demek ki ölen erkeği hanımı yıkaya bilir alacağıma Hatta buyuruyor Valimiz buyuruyor eğer Resulü Aleyhisselam Hazretleri'nin yıkanması bizim elimizde olsaydı onu biz hanımları yıkardık buyuruyor Ayşevalem demek ki en eftali kişinin hanımı varsa onu yıkanması daha eftal azca mahallemiz ama Efendimiz korkuyorum diye şimdi günümüzde bu var şimdi korkuyorum neden korkuyorsun e, cenazeden korkuyorum diyorlar ama o senin... ...belki de beş saat önce... E, ...bir gün önce senin kocan da o yatıyorsun sen onun. Yine kişi ondan korkuyor... ...kardeşten korkuyor. Yani Bence adam korkuyorum diyor. Güzel ama... ölüme cenaze olmak... Yani ...onların kaderi mi? Herkese ölecek ama de... ...o şeye girecek. Demek ki... ...öleler ki hanımı yıkayabiliyor bu dört mezhebe göre bu şekilde peki önce kadın ölse kocası kadını yıkayabilir mi hanefeye göre hayır yıkayamıyor Hanefiye göre yıkayamıyor muhtemelen yalnız diğer mezheplere göre erkek de hanımının canısını yıkayabiliyor diğer mezheplere göre Tabi onların da delilleri var. Hatta delillerin kuvveti de Hazreti Çünkü Hazreti Fatıma annemiz, Fatıma validemiz, Peygamber'in en sevgili biricik kızı öleceği zaman ölümünün vaktini tam bile bile Hazreti Ali'ye vasiyet etti. Ali, beni sen yıka dedi. Benim bedenime kadınlar bir el sürmesinler. hayaderim buyurdu ve beni gece göm dedi. Benim tabutumu kimse görmesin buyurdu muhtemelenler. Hasta Efendimiz, eşi, hanımı, peygamber kızı, fatam validemizi, yıkadı. Hasta yıkadı, yıkadı. Buna binaen diğer meslekler, eki hanımı yıkayabilir diyorlar. Peki hanım meslebi neden bunu olmaz diyor, neye dayanıyor? Şuna dayanıyor adı cemaatimi, peygamber hadis-i dayanıyor. Öğleden erkek de e, hanımın nikahları onda bitiyor, sakit oluyor. Yalnız Ali ile Fatma nikahı devam ediyor. Peygamber hadis-i şerife var. Ona dayanıyor, dayanıyor. Demek ki Şah-ı Mesih'in olan din kardeşlerim mesela, Vardoros çevremizde, böyle bir kişi hanımı kendisi ife biliyor. yıkayan kişinin o anda cünüp olmaması cünüp ise mekruh oluyor. Kadın yıkayıcı ise kadın yıkayıcı ise kadının da adet halinde olmaması gerekiyor mu? Eğer kadını o anda yıkayan, yıkayan kadın adet halde ise yıkanması mekruh oluyor, yıkamaması gerekiyor. Tabi erkeği erkeklerin kadına kadını yıkaması gerekiyor. Yalnız ufak çocuk kız olsun, erkek olsun öldüğü zaman bunları kim yıkaysa olabilir. Mesela kız çocuğu 2-3 yaşlarında ölmüş, e kadın yıkayışı bulamazlar. Erkek de bunu yıkayabilir. Yine erkek çocuğunu kadına yıkayabilir. Bunu yıkayabilir. Bir de cenazenin Üstündeki gömleği, biliyorsunuz eskiden atlet giyilmesi de uzun yalnız bir gömle giyilirdi. Cenazenin gömlekle yıkanması mı daha eftal, çıkarılması mı daha eftal şimdi? Hanefi'ye göre, vesemimize göre, gömleğin çıkarılması lazım mutlaka. Şah vesemine göre ise, gömleğin de yıkanması daha eftal. Ona göre de. Neden? tabi hepsinin kaynakları var da kısa kesiyorum Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri vefat ettikten sonra Peygamberimizin yıkanma sırası tabi geldi yani Halil seçiminden sonra toplandı sahabeler odaya tabi sahabeler her biri şokta ama sahabeler her biri şokta Çılgın gibiler. Bu acıya dayanamıyorlar. Resulullahsız, peygambersiz hayat, dünya onlara dar sıkıcı geliyor. Memba'dan feyit almışlar. Alışmışlar, sohbet alışmışlar. Artık çılgın gibiler. Toplandılar. Peygamber yatıyor tabi. Serir yani et yatı peygamber. Şimdi acaba nasıl yıkayalım peygamberimizi? Üstte gömleği var ölüm halinde. Bunu çıkarıp da bir peygamberi hadi çıplak sorsak nasıl olur acaba nasıl yapalım karar veremediler. O anda Allah'ın hepsine uyku verdi. Orada bulunansa hepsini Allah uyku verdi. Her bir yandan bir kan dalıyorlar. Bir ses, çok gür net bir ses. Resulullah'a gömlerini çıkarmadan öyle yıkayınız denildi. hepsi bunu duydular. Buza Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ni Gömleği çıkarmadan yıkadılar. Hal sayfan başta o yıkadı belli. Yani Yalnızdı vardı. İşte buna bilen şahı meslebi gömlek çıkarmayı yatar görüyor. Şimdi belki bazı aklına gelebilir. Efendim bir canzim yıkayacağız diye aklımıza gelebilir ama aslında yıkamamız lazım o cemati. Yani herkes bu iş yapması gerekiyor. Bilhassa insanın yakınını kendi yıkaması. O kişi buna çok memnun oluyor. Bir de bu ölü yıkamada farz sevabı var az cemaatimiz. Yani. Çok büyük sevabı var bunda. Peki ölen kişinin nasıl yıkanacak? Teneştire yatırıldı. Teneştire yatırıldı. Nasıl olacağını az haberlerine arz ettik onu üstündeki her şey çıkarılır hanefi göre, atet hep çıkarılır, yalnız bir peştemalla ölen kişinin edep yeri örtülür, yani göbeği ile diz arası örtülür, kıyota çıkarılır, hep çıkarılır. Sonra yıkayacak olan kişi sol eline bir bez sarar bunu ıslar, bununla ölen kişi önce taharet verir. O bezin altından ama göze bakması haram oluyor, bakmaz. Göze bakmadan ayaklarını açarak, hatta yarın ayağın biri kaldırarak sol eliyle o ıslak beze taharet verir. Beze bakar, genelde ölüm halinde bir boşanma olur kişiler, herkes olabilir. Bir pisli görürse, o bezi atar, eline yeni bir bez sarar, onu ıslar, Onla yapar. Ta temizleninceye kadar. Bundan sonra önce abdest aldırılmaya başlanır. Buna başlanır. Yalnız abdest aldırırken ağzına su verilmez. Burnuna su verilmez. Ağzına su verirse su boğazına kalır. Düşü atamaz ona böyle. Burunda kalır. Bu için kişi ne yapar? Yıkacağın kişi gerek parmağıyla gerek bir bezle pamukla ölen kişinin ağız ıslatır dişini ıslatır bunun hafif içlerini ıslatır bir bezle pamukla bundan sonra yüzünü yıkayarak abdese başlar el istemez yıkamak yüzünden yıkamaya başlar üstüver yüzünü yıkar ondan sonra sağ parmak ucundan kadar, dişe dahil, bir şeye kadar, dirşe dahil üstüver sağ yıkar normal abdest gibi, sol yıkar Başının meseder, ayaklarını yıkar. İşte abdest oldu dışında. Abdest aldı ölen kişi. Sonra önce başından başlar yıkamaya, baştan yıkamaya başlar. Suyun çok sıcak olmaması, çok ılık olması daha bu da suyun. Başını yıkar. Tabi günümüzde sabun var. Eski sidir ağaçları falan konurdu. Şimdi günümüzde sabun var. Ee, sabun da başlı yıkanır. Ondan sonra bu cenaze sol tarafına çevrilir. Sol tarafı çevrilir. Sağımıza başlanarak ön arkası baştan başlı yıkanır. Bir defa. Sonra cenaze sağ tarafın çevrilir. Devam sol taraf yıkanır. Oldu bir. Yine başından başlanır, baş yüzü yıkanır yine ovalanır. Ne kadar temiz yıkansa. O kadar geç şurur azı cemaatimiz. Yani cenazenin geç sürülmesi çok önemli. Önemli. Ruh devamlı bedenine bakıyor. Ne kadar beden sağlam kalsın o kadar ondan hoşlanıyor. Derler. Bedeni güzel yıkanmasa, ona haşrat hücum ederler. Kir koku olunca çabuk onu çürütme çalışırlar. Bu için bir defa, ikinci defa yine baştan başlanır yine sola çevrilir sağ tarafı ön arkası baştan yıkanır sağa çevrilir sol tarafı yıkanır oldu ikiye bundan sonra cenaze oturtulur arka üstüne geçer eline düşeğinde işte kaldırır yardım eder hafifçe oturtulma çalışılır cenazenin kanına elle basılır elle basılır ki içinde kalan pislik varsa dışarı çıkması için bu da yapılır eğer ölen kişiden bu işlemde bidra olsun, arkadan bir pisik olsun çıkarsa abdestin tekrarına gerek kalmıyor Hanefi mezhebinde. Hanefi de bu. Yani diğer mezheplerde abdestin tekrar alınması gerekiyor diğer mezheplerde. Bu pislik temizlenir, ondan sonra tekrar bir sefer daha yıkanır, baştan aşağı aynı şekilde yıkanır. Hiç yıkanma işi oldu azı yani herkes bunu yapabilir. Böyle. Yapabilir. Yapılması lazım da bunu. Yapılması bunu? Bu masa ne yapılır? Bundan sonra önce kurulanır. Kısa da kalmayacak. Bir bir havlu öyle. Herkese kurulanır. Şimdi sıra gelir kefenini giymesine. Kefen. Ya muhteşem. Kefen. Erkeklerde Üç kat kefen. Birine kamis deniyor gömlek. Gömlek bu işte boyundan dizin altına geçiyor. Uzunca olabiliyor bu. Ama yaka yok. Dikiş yok. Model yok bunda ama. Düğme yok bunda. Normal bir patışka. patışka. Enin olması daha ertel. 90 sant 1 metre olması daha ertel bunun ikiye katlanıyor. Tekrar katlanıyor. Ucuna bir kertiliyor. Baş girecek yere. Hadi kerteler. Önce zaten kefene hazırdır. Üç kattır. Biri izar, biri lifafe, biri kamizel gömleği böyle. Bunlar konular. İşte ölen kişi tabut içerisine kefenle döşenir yatırılır. Önce bu gömlek yarısı altına kalmıştır. Yarısı böyle baştan geçirilir. Kollar yanda olacak. Kollar yanda olacaklar. Nedir bu? Allah-u Teala teslimi anlamaya geliyor. Artık teslimi Ya Rabbi'ye geliyor. Kollar yanında, O gömlek baştan indirilir. etraf kapanılır. Ondan sonra secde ettiği organlarına kafurlu pamuk kondur. Kafurlu pamuk kondurur. Kafur. Hazreti Adem babamızı da melekte kafur kullanılır azıcamadır. Kafur. Nedir kafur? Bu Asya'nın güney doğusunda yetişen bir ağaç. Çin'in güneyinde yetişen bir ağaç bu. Bu ağaçın dalları kesilince ondan sıvı uçuyor bir yağ çıkar. Sıvı şey çıkar. Bu yağ soğutulunca kristallaşıyor. Yani çok parlak katılaşıyor. Bembeyaz renk kalır, koku verir. İşte bu kafur denen şey ki, Buna tıp da kanfur denir buna Hatta kampur, pamatı da meşhur bu şeyim. Bu bedenin daha geç çürümesini sağlar. Bir de bunun kokusuna mezarda haşeratlar gelemiyor azcama zaman kafira. Gelemiyorlar. Bu için bu kafirin bol kullanılması gerekiyor. Gerekiyor. işte kişilerin secde yerlerine alına, burun üzerine, el, ayak, dizlere pamuk konur. Bol kafirlik konur. Diğer üç mezhepte Ağzının içine de... burnun içine de... Bir de edep yerine de... Pamuk konuyor... Bir üç ondan sonra... Pamuk konduktan sonra... Önce izar... i̇zar uzunca bir patiska işte... Önce sol tarafı... Konur, baştan başa durur... Konur. Sonra sağa üzerine gelir... Ondan sonra lifafa denen... Ondan daha uzundur o... Boydan uzundur o... Sol tarafı öne gelir satın önüne gelir ve bundan sonra baştan, ayaktan bağlanır, kefen çözülmesin diye. Bir ortadan bir kalın kuşak konur. Mesela indirirken kolay olması için. İşte ölen kişiyi bu kefene giydi mi? Adı cenaze oluyor muhteremdir. Ondan bana İslam'da şeran cenaze veriliyor. Ondan önce işte ölü deniyor şu bu deniyor kendisine bu deniyor. Ama bu ölen kişiye kefenler giydirildi mi? Adı ne oluyor? Cenaze oluyor. Hanımlara gelince, adı canım, hanımlara gelince. Tabii öyle hanımlarımız var ki şimdi aman kefen deyince ürperir. Ama o kefini giyecek. giyecek nice genç kızlar. Yani hayatının baharındaki genç kızlar kızlar o kefini giyiyor. Hatta. Nice sözü nişanlı kızlar, genç evliler kefini giyiyorlar. Kadın dosyalı cemaatimiz peygamberimizin kızı halsün mü vefatında. Peygamberimizin dört tane kızı vardı adı cemaatimiz. Biri Hazreti Rukaya Hazretleri. Hazreti eşi hanımiydi. Peygamberimiz Bedir'deyken o vefat etti. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Bedir'den zafer olarak Medine girişinde henüz kızı Rukai'ye gömmüşler ve zaten cemaat geliyor. Onda peygamber bulunmadı. İkinci kızı Hazreti Ümmü Gülsüm onun fatme peygaması Medine'de idi bir peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabirde baba olarak kızının yıkanmasını kadın sahabelerden Ümmü Atiye'ye verdi o gayet girgin böyle yolunda başka bir kadın erkeği aşırı bir kadındı böyle. çok İslamı bağlı tekva peygamber ona bu görevi verdi Ümmü Atiye, sen kızımı yıka dedi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri dış kapıda oturdu. oturdu Baba, Baba olarak tabi. Eline kefenel peygamberimizin bekledi. Dediler, ya Resulallah yıkanma işle tamam. Peygamberimizin tarifi yıkıyorlar ama işte. Şöyle yıkan böyle yıkan, etti. Peygamberimiz yıkandı. Tamam ya yıkanma işle yaptı. Ne yapmış şimdi? Peygamberimiz kendi kefenelerini tek tek verdi. Önce gömlek verdi peygamberimiz. Bunu kızıma giydirin bakalım önce şey bunu. Gömlek. Azrı Hazretim gibi düz bir şey işte. Yani başı geçecek kadar kitabı da böyle. O giydirildi. İşte az cemaatinin her kadının sonunda bunu giyecek. giyecek bu Gardirabında neler neler var. Öyle hanımlar var ki bir gidin tekrar giyemiyor. Hepsi kalacak. İşte peygamber kızı da o önce kamis denen gömleği giydi. Onunsa peygamberimiz hımar denilen baş örtüsü. Onu ve peygamber verdi. atı ya, huz haza al bunu. Bununla kızının başını ört. Başı örtüldü. Allah baş örtüsü. Şimdi burada aklıma bir şey geldi az jemaatimiz elde olmadan baş örtüsü meselecik bak burada aklıma geldi. O aleme bahşiş gidilemiyor bak gidilemiyor bu ya. Dünyada bazı kişiler baş örtüsüne karşılar ama kadın da olsa o da sonunda başı ötürecek, yüzü ötürecek mutlaka. Hamatimiz. İşte gibi alıramızdan inşallah. Saat Peygamberimiz Hazretleri izarı verdi, başlamı örtene verdi. Amuktan sonra o muhasebe Peygamberimiz Hazretleri göğüs bağı denen hırka deniyor, onu verdi. Yani kadınlarda beş parça oluyor. Kadın göğsünden göbeğine kadar düz bir bezle böyle sarılıyor. En ufak hafife yani sarıldı. Bunu aksi de olabiliyor. Yani göğübbeyi en üstten de olabiliyor kadınlarda arası olabiliyor. Olabiliyor. Haramlarda 5 parça oluyor. İşte bir kadın da en sonunda kimin eşi olursa olsun alacağım ademiz. Ne kadar genç güzel olursa olsun gardırabında düzenlerle giyeceği olsun, hepsi kalıyorlar. Kadın da sonunda işte bu kefeni giyecek. Alnına, burunla, düzine, o pamuklara konacak, kabri konacak. O başı, dışı, yüzünü, gözünü kapayacak. Kefen bağlanacak, ayaktan uçlanacak. İşte kadın kefeni giydi mi? Artık kadında ne oldu? Cenaze oldu. Hanım yok artık, bayan yok artık cenaze oldu. şimdi geliyorum adı cemaatimiz bir de cenaze namazının kılınması meşesine gelelim cenazenin yıkanması bu tekfin deniyor bu işlere gasil deniyor bu işlere farz-ı kifaye olduğu gibi cenaze namazının kılınması da Müslümanlara farz-ı kifaye olmuş oluyor. Şimdi önce kimlerin cenaze namazı kılınır, kimlerin namazı kılınmaz. Ona bakalım inşallah. Şeraituha, bunun şartları el-İslamı. Önce ölen kişinin Müslüman olması şart az cemaatimiz. Ölen kişi Müslüman değil ise onun namazı kılınmaz, kılınırsa haram oluyor. Kılınmaz. Efendim ne biliyor muyuz, Müslüman mı onu? Tamam bilmiyorsak, hüstan ederiz, kılarız. Ama İslam'a karşı olduğu belli ise, Kuran-ı Kerim'e karşı, Allah'ın kitabına karşı, e, dine karşı, hatta dini imana söven, hakaret kişi ise, bu tabi Müslüman değil, alacağım. İşte böyle bir kişi Allah korusun, bir insanın en yakınında olsa onun namalık kılınması haram oluyor. Velamızı emri vardır. Vela tusallih. Al-ehad-i ebeden. ayet kelimesi var. Konuya girmeyeceğim cemaatimiz. Demek öncelikle ölen kişinin müslüman olması şarttır. İslam inancı olacak. Allah bir diyecek. Haramı haram olarak kabul edecek farzı farz olarak kabul edecek. Bu bir. Sonra ve vettiharretühü ölen kişinin yıkanması şart, namazın kılması için bir canlısı yıkanmadan ya da yıkanması mümkün değilse, bir canlısı su dökülmeden temiz yapamamışsa namazı kılınamaz. Bazen şöyle bir olay olabilir. Kişi başka bir memlekette, hastanede ölmüş. Bunu beyaz bir şey sarıp getiriyorlar. Bunu görenler de bunu yıkandığı zanni ile cihaz namazını kılsalar. canımın namazını kıldılar. Kabrısına başladı. Arkadan haber geldi. O hastane yıkanmamıştı diye haber geldi. Ne yapılacak? Hemen cihaza geri döndürülecek. En yakın mümkün olan bir yerde Yıkanacak, kefenlenecek, tekramızı kılınacak az cemaatim bakınız. Cenaze yıkanmadan gelmiş. gelmiş. Yıkandı zanniyle namazı kılındı. Mezara gidildi. Ve o cenaze mezara indirildi. Mezara indirildi. Henüz üstüne toprak atılmadan haber geldi ki yıkanmamış diye. Hemen oradan çıkarılır. Çıkarılır. En yakın bir yerde yıkanır. Kefenlenir. Namazı tekrar kılınır. Öyle gömülür azı cemaat demiş. Diyelim ki yıkanmadan gelmiş ama yıkandı zannedildi. Diyanet namazı kılındı. Bedara kondu. Üstüne toprak atıldı artık. Gömüldü artık. Haber geliyor yıkanmamış diye Artık mezar açılmaz, dışarı çıkamaz, haram oluyor artık. O Allah'a ait bileceğiz çıkamaz. Peki ne yapılır? Namazı kılınmıştı, abdiz yoktu ama namaz iptal oluyor. Bu defa o kişinin mezarı. başında tek namazı kılınır, az camah namesi. şart demek ya. Tuka dimhu ve cenazenin mutlaka cema önünde olması gerekiyor. Huzuru, ev huzur ekseri bedeniye. Bir de cenazenin bedeninin tamamı ya da bedenin yarısı ile beraber başı. Eğer başı yoksa cenazenin bedenin yaradan çoğunu bulunması şart. Hanefetaz cemaatimiz arkadaşlar Allah korusun işte yangında bombayı fark etmiş... uçak arası olmuş... parçalanmış... parçalanmış... bu ölen kişinin... toplanan beden parçaları... eğer yarısı ancak toplanabilirse... o bir organ hükmünde oluyor... yıkanmıyor... bir beden sarılıp gömülü kılım kılınmıyor aslında. Bu mutlaka... ölen kişinin bedenin... yaradan fazlasının bulunması lazım geliyor... yıkanması için... Bunları kılınması için bu Hanefi'ye göre az Hanefi'ye göre. Diğer mesleplere göre ise bedeninin yaradan azı olursa toplanan parçaları yıkanır, parça parça yıkanır bunlar namazı kılınabiliyor. Ve bir de Hanefi'de ve Maliki iki mezhebe göre de cenazenin önünde hazır olması şarttır. Gaybin namazı kılınmaz. Mesela kişi başka bir yerde ölmüş. Bir kişi ölmüştür. Bu ölen kişi cenaziste başka olduğu için bu namazı gayben kılınmaz muhtemelen göre. Yalnız Hanbeli ile Şafii mezhebine göre gaybin namazı kılınıyor. Onların delilini peki konudan yukarı Hz. Rıfat Tirmizi'de Peygamber şey buyurdu onlara İnne Hakım necaşi Peygamberin sahabelerine kardeşiniz Necaşi yani Habeş imparatoru Aslama ismi kadın maale öldü öldü Habeş'ten öldü Cebelazdan Peygamberimize bildirdi yarosülallah Necaşi Aslama zatere o İslam olmuş olmuş olmuş olmuş çünkü Habeş'ten de öldü yıkandı şu anda hazır namazı kılınız. Bunu da peygamberimiz de, bildirdi. İşte Esame kardeşiniz vefat etti. Fekûmu Fesallü Aleyhi Kalkın, o namazını kılalım. Hazreti Necaşi Asam Hazretleri Habeşistan'da, peygamberimiz Medine'de eshabına o namazını kıldılar. Hanbeli mezhebiyle Şafir mezhebi bu olayı, bu tabi kesin bu, olayı alarak Demek ki gaybin namazı kılınabilir buyuruyorlar. Hanefi, maliki ve sebebi de kılmaz. Neden diyorlar? O peygambenize özeldi diyorlar. Evet uzakta ama peygambenleri görüyordu. Peygamberler görüyordu namazı kılıyorlar. Cemaatimiz. Şimdi günümüzde bazı kişiler böyle gaybî namaz kılıyorlar. Yani Başka ölmüş bir İslam büyüyor. Namazı kılıyorlar. Kılabilirlerini kılarlar zamanımız. Ama Şafii mezhebine kılmalara kılmaları gerek yok. Hani bir şey. Yani Şafii mezhebine göre cenaze namazı nasıl kılınıyorsa böyle kılmalara gerek yok. Hani fikir olmaz böyle şey. Peki nasıl kılınıyor Şafii'ye göre? Tabi yazan okuduğu için bu cemaatimiz inşallah haftaya bu konuya devam inşallah. İlla Fatiha.